İstihase Murat, Güç Her ne kadar zaman ve mekan değişse de veya uygulamalar farklılık arz etse de, maalesef her asırda ve toplumda özü itibariyle değişmeyen bir takım şirk ve cürümler var olmuş ve olmaya da devam etmekte. 1400 yıl önce Mekke'de insanlar neden müşrik ve cahil diye isimlendirilmişlerse, Günümüzde de insanlar aynı nedenlerden dolayı bu isimle müsemmalanıyorlar. Mesela Mekkeli müşrikler yaratan, kainata düzen koyucu ve rızık veren olarak Allah Sübhanehu ve Teâlâ'yı kabul ediyorlardı. Nitekim Allah bu hakikati Kur'an'ın birçok yerinde zikrediyor. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir ve işleri evirip çeviren kimdir diye sorsan, onlar sana Allah'tır diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? Yunus Suresi 31. Ayet Dikkat edilirse, ayette Mekkeli müşrikler, Allah Sübhanehu ve Teala'nın birçok vasfını kabul ediyorlar. Bununla beraber aynı kişiler, kanun koyucu olarak Allah'u kabul etmeyip, kanun koyma hakkını kendilerinde görüyorlar. Nasıl mı? Her kabilenin reisi, eşrafı, kendi kabilesini temsil eder şekilde, derme çatma olan Darun Nedve'de toplanır ve orada günlük hayatlarını şekillendirecek yasalar belirleyerek, kanun koyma işlevini gerçekleştirirlerdi. Günümüzde zaman ve mekan çok farklı olsa da bu meselede bir değişiklik olmamıştır. Toplumumuz, aynı Mekkeli müşrikler gibi Allah'ın birçok vasfını kabul etmekle beraber kanun koyucu olarak Allah'ı değil, belirli dönemlerde oylar vesilesiyle tayin ettikleri vekilleri kabul etmekte veya haram ve helal belirleyici olarak örfü kabul etmektedirler. Ortak işlenen cürüm ve şirklerden bir tanesi de insanların Allah Sübhanehu ve Teala'dan başka varlıklara dua etmeleri, onlardan yardım istemeleridir. Nasıl ki önceki toplumlar bir talepte bulunmak veya bir sıkıntıdan kurtulmak istediklerinde salih olduklarına inandıkları insanlara veya meleklere dua ediyorlarsa, bugün insanların şirke düşme sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani günümüzde insanlar fayda ve zararı def etmek, dertlerine çare, hastalıklarına deva ve sıkıntılardan kurtuluş yolu bulmak için Allah'a yönelmiyorlar. Kendilerinden önce yaşayan milletlerin düştüğü hataya düşüyorlar. Ve artık o hale gelinmiştir ki insanlar karşıdan karşıya geçerken dahi kendi şeyhinden yardım istiyorlar. Allah muhafaza! İstiyase ne demektir? İstihase duanın bir çeşididir. Bundan dolayı istihasenin bilinmesi için duanın mahiyetinin bilinmesi gerekir. Dua lugat olarak çağırmak, seslenmek, yardım talebinde bulunmak ve benzeri manalara gelir. Şer'i olarak da dua lugat manasından kopuk değildir. O da talepte bulunmak, yardım istemek ve talebin özel manası olarak sıkıntı halinden kurtarması için yardım istemektir. O zaman istiyase, Allah'tan başkasına dua etmek ve sadece Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın gücünün yeteceği yerlerde, Allah'tan başkasından yardım talebinde bulunmaktır. İnsanların Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmediği yerlerde, rızkın genişlemesi ve bereketlenmesinde, mal mülkün çoğalmasında, herhangi bir işte başarı elde etmek istemesinde ve daha birçok şeyde Allah'ın dışındaki varlıklardan istemeleridir. Yine başlarına sıkıntılar geldiğinde veya bela ve musibetlerle karşılaştıklarında ölmüş salih insanlardan, evliyalardan ve velilerden yardım talebinde bulunmalarıdır. Sıkıntıda olan birinin ''Medet ya Abdülkadir Gelani'' demesi veya ''Himmet ya'' falan şey ve benzeri cümlelerle Allah'tan başkalarına dua etmesi buna verilebilecek birkaç örnektir. Bunun en kötüsü ise yaşayan insanlardan bu yardımı istemeleridir. Allah'tan başka varlıklardan istenen her yardım buna girer mi? Hayır. Her talep buna dahil değildir. Burada kastedilen İslam'ın kabul etmediği ve kendisine şirk dediği dua, insanların gücünün yetmediği, sadece Allah'ın gücünün yettiği yerlerde insanın Allah'tan başkasından yardım istemesidir. İstiyasenin Hükmü Allah'tan başkasına dua etmek ittifakla küfür ve şirk amelleri arasına dahildir. İstiyasenin küfür olduğunu iki şekilde açıklayabiliriz. 1- İstiyase, Allah'tan başkasına ibadeti sarf etmektir. Allah ve Resulünün yanında dua bir ibadettir. Nitekim Allah şöyle der, Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu bana ibadet etmekten büyüklenenler, cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Mü'min Suresi 60. Ayet Bu ayete bakıldığında ayetin girişinde önce bana dua edin, daha sonra ise ibadetten yüz çevirenler denilerek dua ibadet olarak isimlendiriliyor. Resulullah bu ayeti okuduktan sonra dua ibadetin ta kendisidir demiştir. Yine Kur'an'da kendi kavmi arasında geçen diyaloğu ve berasını gerçekleştirdiği ayetlerin birinde İbrahim Aleyhisselam kavmine şöyle der. Sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım. Böylelikle onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden kopup ayrılınca ona İshak'ı ve oğlu Yakub'u armağan ettik ve her birini peygamber kıldık. Meryem Suresi 48-49. ila Ayetler Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek şeylere ibadet edenden daha sapmış kimdir? Oysa onlar, bunların ibadetlerinden habersizdirler. İnsanlar haşrolunduğu, bir araya getirildiği zaman Allah'tan başka ibadet ettikleri onlara düşman kesilirler ve kendilerine ibadet etmelerini de tanımazlar. Ahkaf Suresi 5-6 ila Ayetler O zaman bunu aslardan anlaşılan şudur. Allah ve Resulünün yanında dua, ibadetin ta kendisidir. Öyleyse Allah Sübhanehu ve Teala'dan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasına ibadet etmektedir. Ki ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmenin küfür olduğunda hiçbir akıl sahibi ihtilaf etmez. Nasıl namaz, oruç ve benzeri ibadetleri Allah'tan başkasına sarf edenler kafir oluyorsa, Aynı şekilde duayı Allah'tan başkasına yapan kişi de kafir olmaktadır. 2. İstiyase, mutlak küfür olan bir ameldir. Allah, Kur'an'da birçok yerde bu fiile şirk demektedir. Çünkü müşriklerin hayatlarındaki en ciddi problemlerinden biri buydu. Onlar, Allah'tan başka salih olduklarına inandıkları insanlara dua ederlerdi ve onları Allah ile kendi aralarında vesile kılarlardı. Allah şu ayetlerde, bu insanların yaptığı fiile şirk, bu fiili işleyene de kafir demektedir. Elçilerimiz onlara geldiği zaman onların canlarını alırlar. O Allah'ın dışında dua ettikleriniz nerede? Derler ki, onlar kaybolup gittiler ve kendi nefislerine şahitlik ederek kendilerinin kafir olduklarını söylerler. Araf suresi 37. ayet Sizde olan tüm nimetler Allah tarafındandır. Sonra size bir musibet geldiği zaman sadece O'na dua edersiniz. Allah o sıkıntınızı giderdiği zaman sizden bir grup yine Allah'a şirk koşmaya başlar. Nahl suresi 53-54. ayetler Allah'ın dışında dua ettikleriniz kıtmire, Hurma çekirdeğinin dışındaki beyaz perdeye bile sahip değillerdir. Şayet onlara dua ederseniz, sizi işitmezler. İşitseler dahi icabet edemezler. Kıyamet gününde sizin bu şirkinizi inkar edeceklerdir. Fatır Suresi 13-14. Ayetler Bu ayetler ve birçok ayet, yapılan bu amelin mutlak şirk ve küfür olduğunu bize bildiriyor. Davamızın sonu, Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin 13. sayısında yayınlanmıştır.